Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah rahmet eylesin. Elbani, peygamberin zatıyla tevessülü onun eserlerine teberruken sarılmaya kıyas başlığında şöyle diyor. Bu daha önceki çağlarda hiç bilinmeyen yeni bir şüphedir. Bunu ortaya atan ve meşhur eden Doktor el -Buti'dir. Zira fıkh kitabının 344-455. sayfalarında Hudeybiye ile ilgili faydalı bilgileri aktarırken, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin eserinden teberrüken faydalanmanın meşruluğunu ifade ettikten sonra, ölümünden sonra da zatıyla tevessülü buna kıyaslamaktadır. Garip ve acayip bir görüşle öyle bir sonuç çıkarmaktadır ki, ilimle uğraşanlardan birisi bu konuda bir hüküm vermediği gibi, dinde taklit, taassup ve bidat ehli olanlar bile bunu söylememişlerdir. Kimsenin ona haksızlıkla zulmetmediğimizi, zulmettiğimizi söylememesi için onun bu konudaki sözlerini oldu gibi aktarıyoruz. Bu alıntının uzunluğundan ötürü okuyucudan özür dileriz. Şöyle naklediyor. Bir şeyle teberrük, onun vasıta ve vesilesiyle hayrı talep etmek olduğuna göre, Resulullah'ın bir eseriyle tevessül de ona yaklaşma, ondan hayrı istemedir ve meşru ve mendup bir işlemdir. Yine bunun, onun hayatında olmasıyla vefatından sonra olması arasında hiçbir fark da yoktur. Yani onun eseri ve emanetleri hayatına münhasır değildir. Hayatında ve mematında onlarla tevessül ve teberrük etmek aynı şeydir. Nitekim sahabe onun saçlarını saklamış, ölümünden sonra da tevessülde bulunmuşlardır. Bu husus Sahih-i Bukhari'nin Bab-ı Şeybi Resulullah bahsinde vardır. Bununla beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sevginin ne olduğunu akıllarıyla kavrayamayan bazı zümreler, o öldükten sonra artık ona teveessül uygun görmemektedirler. Böylece onlar doğru yoldan sapmışlardır. Delil olarak da Nebi'nin vefatıyla beraber tesirinin kesildiğini binaenaleyh ona tevessülün boş ve faydasız bir şeye tevessül olacağını ileri sürerler. Halbuki durum onların garip ve cehalet içinde olduklarını, garip bir cehalet içinde olduklarını ispat eder. Mesela soralım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in iken herhangi bir şeye zatı ile tesiri var mıydı? Eğer var idiyse o zaman vefasından sonra da etkisinin olup olmadığından bahsedebiliriz. Aziz ve celil olan Allah'tan başkası için herhangi bir Müslümanın eşyada zatî bir tesiri olduğuna iddia etmesi mümkün değildir. Bunun aksını savunan kişi icma ile kafir olur. O halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zatına tevessül veya eserlerine teberrükün dayanağı şudur. Onun zatına veya eserlerine tevessül ve teberrük herhangi bir tesiri ona isnat etmek değildir. Onun üstünlüğü Allah Azze ve Celle indiğinde ve mutlak manada mahlukatın en eftali olmasıdır. Aynı zamanda kullar için rahmet olarak gönderilmiş olması, onun Allah Teala'ya yakınlığı, Allah Teala'nın en büyük rahmetine müstahak olması dolayısıyla ona tevessül edilir. İşte bundan dolayıdır ki, ama adamın ona tevessül etmesiyle Cenab-ı Hak ona görme kudreti vermiştir. İşte bu manada sahabi, onun eserlerine ve yiyip içtiklerinden arta kalanlara tevessül ediyor ve o da bunu men etmiyordu. Nitekim bu kitapta, salah ve takva ehlinden ve ehli yağmur duası ve benzeri usullerde şefaat bekleme hususu açıklanmıştı. Bu konuda aralarında Şevkani, i̇bn Kudame, San'ani gibi alimlerin bulunduğu iman ve fakihlerin icmaı vardır. Hal böyleyken, onun hayatı ve ölümü arasında bir fark gözetmek, garip bir saçmalıktan başka bir şey değildir. Said Ramazan el Boutin'in bu söyledikler hakkında önemli bazılarına cevap verelim şimdi. 1- Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ölümünden sonra seleflerin ona tevessül etmemelerini gerekçe göstererek onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sevmemekle kalplerinin onun sevgisinden mahrum olduğunu söylemektedir. Bu batıl bir iftiradır. Eğer o halis ve samimi bir biçimde tevbe etmezse Delilsiz ve mesnetsiz olarak gerçekle ilgisi olmayan bir zanna dayanarak binlerce Müslüman tekfir ettiği için Allah Azze ve Celle onu şiddetli bir hesaba çekecektir. 2. Önceki sözünde garip bir şekilde hakla batılı birbirine karıştırmıştır. Batıl olan sözünü kanıtlamak için hak olanı delil göstermiştir. İşte bu saldırganlık yüzünden hiç kimsenin düşmediği bir görüşü benimsemiştir. Bu noktada doğru ve yanlış olan sözlerini tasnif etmemiz yerinde olur. Doğru olan sözleri şunlardır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem allah Teala'ya yakındır ve alemler için bir rahmettir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de dahil, ehad Allah Subhanahu ve teala'dan başka, eşya üzerinde hiç kimsenin bizzat tasarruf ve tesiri yoktur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin eserleriyle teberrük ve teyemmüm meşrudur. Sahabe onun hayatında bunu yapmıştır. Bu üç hususta ihtilaf yoktur, doğrudur. Keşke bununla iktifa etseydi, uğraşmaya gerek kalmazdı. Ancak Önemli bazı tartışmalı ve batıl sözler sarf etmiştir ki, onlar da şöyledir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yaptıklarıyla tevessül etmek caizdir, sahabe onun eserlerine tevessül ederlerdi, diyor. Teberrük ile tevessül aynı anlamlıdır, diyor. Onun zatıyla tevessül, eserleriyle teberrük gibi caizdir, diyor. Ona yapılan tevessülün aslı, onun Allah tealakatına mutlak anlamda mahlukatın en fazletlisi olmasındandır, diyor. Sözlük anlamını bilmediği için bidat olan tevessülü istişfaya delil gösterme cehaletinde bulunmuştur. Selefe iftira ederek onların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında bizzat eşyaya etki ettiğini, bunun ölümüyle sona erdiğini söylediklerini yazmıştır. Ama'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah azze ve celleye olan yakınlığına tevessül ettiğini iddia etmiştir. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mutlak olarak bütün yaratılmışlardan hayırlı olduğunu savunmuştur. Bu kısa değerlendirmeden sonra kısaca ayrıntılara inelim. Doktor el Nebi sallallahu aleyhi ve eserleriyle tevessülün meşru ve mendup olduğuna göre zatıyla da tevessül daha uygun diyor. diyor. Öyle anlaşılıyor ki zatıyla olan tevessül eserleriyle olan teberruke kıyas edip bu teberruke de tevessül adını veriyor. Adı geçen kitabının 196. sayfasındaki ifadeleri bu dediklerimizi kanıtlamaktadır. Burada, bazı sahabelerin eserleriyle teberrük ettiğine dair kimi rivayetleri zikrettikten sonra şöyle diyor. Maddi eserleriyle olan tevessül bu olduğuna göre, Allah Teala katındaki makamı ve alemlere rahmet olmasından dolayı kendisine nasıl tevessül edilmez? Fakat bu sözleri söyledikten sonra süratle ağız değiştirerek birini diğerine kıyas ettiğini inkar edip, tevessül ile teberrükün aynı anlama girdiğini ifade ettikten sonra şöyle diyor. Zannetme ki biz tevessülü teberrüke kıyas ediyoruz. Bu meselede kıyasla istitlal söz konusu değildir. Zira tevessül ile teberrük aynı anlamı ifade etmektedir. Bu ortak anlam, tevessül yolu ile hayır ve bereket talep etmektir. Allah Teala katındaki makamı, maddi eserleri, yiyip içtiğinden arta kalan veya elbisesi gibi şeylerle olan tevessüller, sahih hadislerle hükmü sabit olan genel anlamdaki tevessülün birer parçasıdır. Usul alimlerine göre, umumun hükmü ne ise, ayrıntılarının hükmü de odur, diyor. Doğrusu önceki açıklaması sonrakinden daha hafiftir. Zira teberrük açık bir şekilde tevessülden ayrılmaktadır. Teberrük ile tevessül aynı anlamda ele alınırsa çok hata yapılmış olur. Çünkü şeriatın gerçeklerini bilmeme gibi korkunç bir cehaletin içinde düşme söz konusudur. Ki bu da ilim talep edip, talep edip kendisine saygısı olan kimseye yakışmaz. Teberrük niyetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait olan maddi şeylerden yararlanma mümkündür. Tevessül ise Allah Azze ve Celle'nin kullarına meşru gördüğü vesilelerle, ona dua ederek yardımını istemektir. Mesela şöyle bir duada bulunuruz. Rasulünü sevdiğim için senden günahlarımın affını dilerim. Teberrük ile tevessül arasındaki fark iki şeyde ortaya çıkar. 1- Teberrük ile sadece dünyevi olan herhangi bir hayırlı şey istenir. Tevessül ile ise hem dünya hem de ahiretle ilgili olan bir şey istenir. 2- Teberrük, acil olan hayrın talebi demektir. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Bir Müslümanın yaptığı bir duada, mesela esma Hüsna ile tevessül edip, dünyevi bir ihtiyaç için geniş rızık veya uhrevi olan cennem ateşinden korunma talebinde bulunması meşrudur. Mesela şöyle bir dua yapılabilir. Allah'ım, sen tek ve büyük olan Allah olduğun için sana tevessül eder, bana şifa vermeni ve cenneti nasip etmeni dilerim. Hiç kimse böyle bir tevessülün meşruluğunu inkar edemez. Habuki Müslüman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin herhangi bir eserine sarılmada aynı duayı yapamaz. Mesela şöyle bir duada bulunması caiz değildir. Allah'ım, senin Resulünün elbisesine, tükürüğüne veya bevline tevessül ederek senden kendime bağışlanma ve merhamet dilerim. Bunu yapan kişi, kendisini bilerek böyle öyle bir duruma sokar ki, onun dini bir yana insanlar onun aklından ve zekasından şüphe eder. Doktor el sözlerinden açıkça böyle garip bir tevessülü caiz gördü anlaşılmaktadır. Doktor El-Buti, tevessülü ile teberrükü bir tek şey sanmaktadır. Böylece, çirkin bir şekilde ortalık kargaşaya boğuyor. Hal böyleyken, Selefileri orta ortalığı karıştırmakla itham etmekten de çekinmiyor. Okuyucu, kimin meseleyi karıştırdığını ve gece körlüğüne maruz kaldığını bilir. Bu bize bir Arap, öz Arap atasözünü hatırlatıyor. Beni hastalığıyla bırakıp kendisi çekti gitti. Nebi sallallahu aleyhi ve bu sözü doğru söylemiştir. Nübüvvetten insanlara ilk ulaşan söz, utanmayacaksan dilediğini yaptır. El-Buti'nin ilk sözünde önemli bir düşünce ve hatırlatma vardır. Sahih hadislerde mutlak tevessülün var olduğunu iddia etmektedir. Bu batıldır, hükümsüz ve dayanaksızdır. Zira bu temelsiz, farazi ve hayali bir iddiadan başka bir şey değildir. Bu sadece onun zihninde var. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve selleme tevessülle ilgili duadan başka bir şey sabit değildir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin makamı veya eserleriyle tevessülün caiz olması hakkında, kitap ve sünnette hiçbir delil yoktur. Biz, el iddiasını kanıtlayacak sabit bir hadis getirmesini istiyoruz. Onun böyle bir hadis getiremeyeceğine kesin olarak inanıyoruz. Biz onun hiçbir temele dayanmayan, delilsiz, kaba sözlerine alıştık. Onun tek istediği, okuyucunun ona delil sormadan inanması ve teslim olmasıdır. Bunun tek sebebi, dindeki incelikten, selefin yolu ve edebinden mahrum olmasıdır. Tevessül ile teberuk arasındaki fark anlaşıldıktan sonra bildik ki, allah Teala'ya tevessül, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem eserleriyle mümkün değildir. Sahabenin bu eserlerle tevessül ettikleri iddiası ise kuru bir iftiradır. Ancak teberrük mümkündür. Bu da... Dünyevi olan bazı hayırlı şeyleri elde etmek için yapılır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin eserleriyle tevessül caiz değildir. Sahabenin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eserleriyle tevessülde bulunduklarına iddia eden delil getirsin. Yani, sahabenin, Allah'ım, Nebinin tükrüğü hatırına hastalarımızı iyileştir, onun bevli ve gaytası hatırına bizi cennem ateşinden koru veya benzeri dualar yaptıklarına iddia eden ispatını da yapmalıdır. Aklı olan hiç kimse bunu rivayet edemez el madem ki bu konuya cevaz veriyor, o halde bunu pratikte kanıtlasın. Mesela minbere çıksın ve adı geçen türde duaları yapsın. Eğer bunu yapmazsa, ki aklı ve imanı olduğu müddetçe yapmayacaktır, bu durumda onun kalbiyle inanmadığı bir şey söylediğine delil olur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin maddi eşyasıyla teberrükün caiz olduğuna inanıyoruz. Hasımlarımızın zannettiği gibi bunu inkar etmiyoruz. Bu teberrük içinde şartlar vardır. Ayrıca kişinin allah Teala katında makbul ve şer'i olan bir imana da sahip olması gerekir. Doğru bir biçimde Müslüman olmayan bir kişinin teberrükünden allah Teala ona hiçbir hayır sağlamaz. Ayrıca bu teberrükte bulunmak için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kalan bir eşyayı da bulmak gerekir. Bildiğimiz kadarıyla ondan arta kalan elbise, saç ve benzeri hiçbir eseri ortada yoktur. Kesin bir şekilde kimse var olduğunu ispatlayamaz. Durum böyleyken... Zamanımızda bu eserlerden teberrükle yararlanmanın bir yeri yoktur. Elbuti, daha sonra e, Elbani şöyle bir dipnot düşüyor. Elbuti adı geçen kitabın dipnotunda, 197. sayfada, benim El-Kettani'nin Nakt-u Nusus'in Hadisiyye adlı eserimi reddiye yazmaya kalkmıştır. Benim o kitapta şöyle dediğimi söylüyor. Bu çağda Resul'ün eşyasıyla teberruk etmenin getireceği hiçbir yarar yoktur. Üzülerek söyleyeyim ki, El-Buti bu küçücük alıntıda açık bir ilmi hıyanette bulunmuş ve sözlerimi çarpıtmıştır. Benim orada söylediğim aynen şudur. Bugün Resul'ün eşyasıyla teberruk etmeye taalluk eden çok büyük bir yarar yoktur. Bakın el bu sözü nasıl çarpıtıyor. Bunu da sadece insanları benim aleyhime etkilemek için bir fırsat olarak kullanmak istemiştir. Acaba bu ifadeler takva, ihlas ve hakka ulaşmanın gayeleriyle uyuşabilir mi? Ben onun bu itirazına karşı yazdığım cevabı Et-Temeddün el-İslami adlı dergide fıkhus Sire Hadisleri Üzerine başlığı altında yayınladım. Ayrıca bu makale yakında yayınlanacak olan Difaun Anil Hadisin Nebevi ve Sîreti Fîrrettî Ala Cehaletit Doktor el buti fi Kitâbü fıkhus adlı kitabımda da zikrettim diyor. Sonra devam ediyor. Nazari bir şeyden öteye gitmediği için bu konuyu uzatmanın bir anlamı ve yararı yoktur. Fakat burada açıklanması gereken bir şey var. O da şudur. Hudeybiye gazvesinde sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eserleriyle teberrükte bulunup onu methetmiş olsalar bile bu önemli ve özel bir amaç için yapılmıştır. Bu amaç Kureyşli kafirlerin gözünü korkutmak, Müslümanların nebilerine karşı besledikleri sevgi ve bağlılığı izhar etmek, ona hizmet etmek ve onun şanını yüceltmek konusundaki fedakarlıklarını kanıtlamaktadır. Ancak şunu da göz ardı edip saklamamak gerekir ki, bu gazveden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanları güzel ve hikmetli bir uslupla bu işten alıkoymuş ve onları Allah azze ve celle katında daha hayırlı olan salih amellere yönetmiştir. Aşağıdaki hadis bunun açık bir delilidir. Abdurrahman bin Kunaat'tan yapılan bir rivayete göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günün birinde abdest alırken, sahabe aldığı abdest suyunu yüzlerine sürerler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara, bunu yapmanızın sebebi nedir diye sürer. Onlar da Allah ve Resulüne olan sevgidir diye cevap verirler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim Allah ve Resulünü seviyorsa veya Allah ve Resulünün sevgisine mazhar olmak istiyorsa, konuştuğu zaman doğru konuşsun, kendisine bir şey emanet edilince emanetine sahip çıksın, ve komşusuna iyi muamele etsin. Öyle anlaşılıyor ki, el-gûti bazen açık, bazen de kapalı olarak selef alimlerine yalan ve iftira atmadan rahat edemiyor. Ayrıca şöyle bir iftirada, iftirada daha bulunuyor. Biz, Rasûlullah Sallallahu aleyhi ve sellem'in ölümünden sonra hadiseler üzerinde etkisinin kesilmiş olmasını delil getirerek, ölümünden sonra ona tevessülü inkar ediyormuşuz. Bu nedenle, ölümünden sonra ona tevessül etmek caiz değilmiş. Fakat bundan sonra onun hayatta olduğu gibi öldükten sonra da eşyada tesir sahibi olmadığını söylemeye yelteniyor. Buradan açıkça anlaşılıyor ki, Selefileri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayattayken eşya üzerinde tesiri olduğuna inanmakla itham ediyor. Bu açık bir iftira ve yalandır. Hiçbir Selefi bunu söyleyemeyeceği gibi aklından bile geçirmez. Onlar halis bir tevhid ve salih bir dinin davetçileridir. Bunu nasıl söyleyebilirler? Onların gayeleri. Sadece ve sadece insanları yalnız Allah Teala'ya kulluk yapmaya, akidelerini şirkin kirlerinden uzak tutmaya, sözde hata bile olsa tevhide zarar verecek her şeyi inkar etmektir. Bu yolda maruz kaldıkları büyük iftiralara, çirkin ithamlara ve eziyetlere aralarında Elbuti'nin de bulunduğu bazı insanların intikam duygularına tahammül göstermişlerdir. Tek suçları hakka davet etmektir. Tercihimizi bilmesine rağmen ne yazık ki Yine herkesten önce iftira ve batıl olduğunu bildiği şeylerle onları taşa tutmaktan utanmıyor. İddia ettiği gibi, Selefilerin bu görüşünün hangi kitap ve yayınlarında geçtiğini gücü yetiyorsa açıklaması gerekir. Eğer bunu yapmazsa, ki bunu yapmaktan uzaktır, yalan ve iftirası herkesçe bilinecektir. Burada başka bir konuya daha değinmek istiyorum. el daha önce söylediği, bundan herhangi bir şeyi iddia eden, Müslümanların icma ile kafir olur sözü, tüm Selefileri tekfir eden bir sözdür. Bu da ayrı bir yalan ve haksız bir suçlamadır. Hiç şüphesiz Allah azze ve celle onu hesaba çekecektir. Zira selefiler Müslüman olup bu hakkı taşımayı en fazla hak edenlerdir. Kişinin bizzat eşya üzerindeki etkisini Nebi sallallahu aleyhi ve sellem veya başkasına nispet etmesinin kişiyi İslam'dan çıkaran şirk olduğunu selefiler yakinen bilmektedirler. Onlar bu konuda insanların en iyi uyaran, insanları en iyi uyaran kişilerdir el ve benzerleri ise bu hataya düşenler için değişik mazeretler aramanın peşindedirler. Daha önce de bu risalede zikrettiğimiz gibi, salihlerin zatlarına, makam ve mertebelerine yapılan tevessülü reddetmemizin sebebi, şeriatta yeri olmamasındandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeleri bunu yapmadıkları için bidat kabul edilir. Gerçi muhaliflerimizin delil olarak gösterdikleri nasların bir kısmı sabittir ancak iddia ettikleri şeyi ifade etmemektedir. Diğer bir kısmı ise sabit değildir. İşte bundan dolayı biz bu tür bir tevessülü inkar ediyoruz ve biz gayet açık bir ifadeyle diyoruz ki eğer dinde yeri olsaydı onunla amel eder ve bununla hükmetmek için hiçbir engel tanımazdık. Zira biz şeriatın esiriyiz. Caiz gördüğünü caiz görür, reddettiğini de reddederiz. Ne gariptir ki Elbuti bu esaslı sebepten gafil kalarak canının istediği gibi düşünmüş, bunu nefsi bir sebep telakki etmiştir. Bunun yegâne sebebi de bizi incitmek, bununla üstün, üstünlük sağlamak ve meşhur olmaktır. Şu din ve ilme aykırı olan garip üsluba bakınız. Hak ehlinin bu zamanda ne kadar garip kaldığını beraber görelim ve durumumuzu allah Teala'ya arz edelim. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme tevessülün yapılabilmesinin sebebi, onun varlıkların en fazletlisi olmasıdır diyor. Bu da onun dikkatsiz olduğu ve ne yazdığını anlamadığı için düştüğü bir başka hatadır. Zira vesileye gerekçe olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah azze ve celle katında kainatın en fazletlisi ve kullar için rahmet olarak gönderilmesini göstermektedir. Biz de ona diyoruz ki, bu şu demek oluyor, Allah katında yaratıkların en fazletlisi olmayanla tevessül caiz değildir. Zira sebep gerçekleşmemektedir. Çünkü illetin varlığıyla hüküm var olur, yokluğuyla yok olur. Eğer bu söylediğini kendisi anlıyorsa, ifadesinden, Resulullah sallallahu aleyhi ve dışında kimseyle tevessülün caiz olmadığı çıkmaktadır. Biz kesin olarak biliyoruz ki o bunun aksini düşünmektedir. Gerçekte o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile olduğu gibi veli ve salihlerle de tevessülün caiz olduğuna inanmaktadır. Böylece kendisiyle çelişkiye düşüp inanmadığı şeyi söylemiş oluyor. Bunun iki nedeni var. Ya alimlerin ıslahındaki illetin ne olduğunu bilememiştir veya ifadesinin nasıl bir sonuç vereceğini düşünememiştir. Burada önemli diğer bir nokta daha var. O da usul alimlerine göre hüküm vermek için kitap ve sünnet gibi kesin delillerin gerektiğidir. Zanla dayalı ve zorlamayla üretilen deliller muteber değildir. Oysa el-Buti'nin dediklerine baktığımızda kitap ve sünnetten bir delil göremiyoruz. Onun bu konuda gösterdiği delil apaçık bir zan ve evhamdan, kuruntudan ibarettir. Güvenilemez. El-Buti'ye göre ilmin ve dini gerçeklerin ispatı böyle mi olur? Bir de onun bazı kitaplarına, ilmi araştırmanın zirvesi diye irtifatlarda bulunuluyor. Ayrıca el iddiasına göre, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem genel anlamda bütün varlıkların en faziletlisidir. Bu düşünce ancak kesin nas ile ispatlanacak bir akidedir. Yani ayete ve kesin bir delile dayanması gerekir. Peki, onun yaratılanların en fazletlisi olduğuna dair nas nerede? Bilindiği gibi bu konu, alimlerin üzerinde ihtilaf ettikleri bir konudur. İmam Ebu Hanife bu konuda konuşmamayı tercih etmiştir. Daha, daha ayrıntılı bilgi isteyen İmam Ebu Cafer-i Tahavi'nin akidesinin şerhine bakabilir. Herhalde el elinde elindeki delil ve dayanak, büyük sahabe Abdullah bin Abbas'a kasıtlı ve yalan olarak isnat edilen Miraç kıssasıdır. Oysaki ki el de bu kitap için, bu kitap aslı ve esası olmayan batıl ve yalan hadislerden ibarettir diyor. Aslında onun bu kitap hakkındaki genel suçlaması da doğru değildir. Zira bu kitapta birçok hadis mevcuttur ki bir kısmını Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Fakat yazar bu sahih hadisleri asılsız, uydurma ve zayıf hadislerle karıştırmıştır. Bu konuda evvela Et-Temeddûnel İslamiye dergisinde El-Buti'ye reddi olarak yazdığım makalede açıklama yaptım. Sonra bu konuda müstakil bir kitap yazdım. İstişva kelimesinin anlamı hakkında lukat bilgisinin olmayışı el içine düştüğü bir yanlıştır. Allah Teala onu ıslah edip kendine getirsin. Zira bidat sayılan tevessülü kanıtlamak için istiska ile ilgili hadislerde var olan istişvayı delil göstererek şöyle demektedir. Salih ve takva ehli ile istişvanın müstahap olduğuna dair daha önce açıklama yapıldı. Ayrıca ehli beyt ile ilgili konu da buna değinildi. Eşşevkani, İbn-i San'ani ve başkalarının da aralarında bulunduğu imam ve fakirler bu konuda ittifak etmişlerdir diyor. Eğer El-Buti, istişfanın lügat anlamını bilmiş olsaydı bu hataya düşmezdi. Okuyucuları aydınlatmak için şefaat ve istişfa kelimelerinin anlamlarını açıklayan lügat kitaplarındaki ilgili yerlere bir göz atalım. Muhit Muhitte şöyle bir açıklama getirmektedir. Şef-i vitrin karşıtıdır. Çift demektir. Şifa, sende var olana bir şey eklemektir. Yani onu artırmaktır. Şafi olan koyun denilince karnında kusu olup doğuran koyun anlaşılır. Şafi adını almasının nedeni yavrusu onunla bir çift olmuştur. İstişfa ise birisinden yardım dilemektir. Mısır Dil Kurumu'nun yayınladığı El Mucemul Vasitte şefaatın ne anlama geldiği şöyle ifade edilir. Şefaatçi şefaat etti demek onun bir mislini yanına koyup çift hale getirdi demektir. Göz karaltıyı şef etti demek onu iki şey olarak gördü. İste şifa, yardımcı ve şefaatçi istedi demektir. Şüfe'a yardımlar demektir. Şefaat ise şafiinin verdiği sözdür. Şef başkasına şefaat edip ona yardım edendir. Şefi başkasına şefaat edip ona yardım edendir. i̇bn Esir'in en nihayesinde ise şefaatın sözlük anlamı şöyle ifade ediliyor. an anlam itibarıyla artıştan alınmıştır. Zira şefi satılanı önceki mülkün yanına koyar, onunla çiftleştirir. Sanki önceden tek idi de şimdi de çift oldu. Şafi ise teki çift yapandır. Bu ve benzeri nakillerden istişfanın ne anlama geldiğini gayet açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Yani kişinin başkasından yapılan talep konusunda onunla beraber olmasını istemektir. Burada bir artış olur. İki, şef -e, yani Çift olur. İstişvanın şeri'i anlamında sözlük anlamından alınmıştır. Zira dinde istişfa demek, mübarek, salih ve ilim ehlinden şefaatçi olabilenlerden bir musibet esnasında yapılan duada Müslümanlarla beraber olmalarını istemektir. Bununla onlara yardım edip dua edenlerin sayısını arttırmış olur. Böylece duanın kabul imkanı artar. Bu surette de kıyamet günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatinin ne demek olduğunu anlama imkanına sahip olabiliriz. Alimlerin ittifakıyla onun şefaati, insanların ona başvurarak hesaplarının çabuklaştırılması için allah Teala'ya dua etmesini talep etmeleridir. İlim ehlinden hiç kimse buradan insanların şöyle demeleri gerektiğini anlamamıştır. Allah'ım, Muhammed'in makam ve mertebesinin hatırı için hesabımızı kolaylaştır. Böyle bir anlam çıkarmamışlardır. Sözlük ve şer'i ıslahta kullanılan kelimelere anlam vermek konusunda eksik bilgisine dayanarak çıkardığı garip anlam üzerinde, Eşşevkani ve i̇bn Kudame'nin de içinde bulunduğu icma ümmetin ve fakihlerin ittifakının var olduğunu iddia etmesi gerçekten çok ilginç. Onun adını verdiği imamlardan sadece birinin onun iddiasını çürüten sözünü e, nakletmek yetineceğiz. Bu imam, Hanbeli fıkhının en büyük kitabını yazan İbn-i Kudame el-Mahdisidir. O kitabında şöyle demektedir. Yağmur duasını salih bilinen birisine yaptırmak veya ismini kullanmak müstahaptır. Çünkü onun duası kabule daha yakındır. Yağmur yağması için Ömer radıyallahu anh'ın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem amcası Abbas radıyallahu anh'a tevessül etti bilinmektedir. İbn Ömer radıyallahu anh'ın dediğine göre Halife Ömer radıyallahu anh, Femade adıyla anılan kıtlık ve kuraklık yılında Abbas radıyallahu anh'ın adını kullanarak şöyle dua etmiştir. Allah'ım bu senin Rasulünün amcasıdır. Onunla sana yöneliyoruz. Bize su ver. Bu duadan sonra yağmur yağıncaya kadar beklemişlerdir. Bir rivayete göre Muaviye yağmur duası için minbere çıkarken El Esved El Cüreşi'nin oğlu Yezid nerede diye sordu. Yezid ayağa kalktı. Muaviye onu yanına çağırıp minbere oturttu. Sonra şöyle dedi. Allah'ım biz sesimizi sana duyurmak için bizden en fazletli ve en hayırlı olan Yezid İbni Esved'in duasıyla sana yöneliyoruz. Ey Yezid, ellerini kaldır. Bunun üzerine Yezid ellerini kaldırıp dua eder etmez, batıdan bir bulut kütlesi zuhur eder. Arkasından rüzgarlı bir fırtına çıkar, öyle bir yağmur yağar ki güçlükle evlerine ulaşabilirler. Etta Hak da bir kez Yezid'in duasına tevessül etmiştir. Bu Yezid bin Nesvedel Curaşi, tabiinden bir alim, zahit bir zat. i̇bn Kudame'nin bu sözlerinden gayet açıkça anlaşılıyor ki, istiska konusunda varit olan istişfadan amaç, İstiska biliyorsunuz yağmur e, duası. Demek buradaki istişfadan amaç alim ve salih insanların aralarına katılıp onlarla beraber Allah Teala'ya yönelerek müminlerin sıkıntılarının giderilmesi için dua etmelerini talep etmektir. Biz kesin olarak diyebiliriz ki İbn Kudame el-Buti ve bidatçı benzerlerinin ortaya attığı anlamı kastetmemiştir. Hatta diyebiliriz ki böyle bir şeyi kalbinden bile geçirmemiştir. İşte görüyorsunuz. El-Buti el, -Buti, el -Buti, İddiasını ispatlamak için nasıl da i̇bn Kudame ve diğerlerini şahit göstermeye kalkıyor. Halbuki i̇bn Kudame'nin sözleri onun anlayışını kökünden inkar etmektir. Yoksa el alimlerin kitaplarını anlayamıyor mu? Yahut onların kitaplarına bakmadan baktığını mı iddia ediyor? Acaba o alimlerin kitaplarını okuduğu halde okuyucusuna da körükörne körüne taklitçilik ederek söylenenleri anlamaktan mahrum kişiler mi zannediyor? Allah Azze ve Celle'ye yemin olsun ki bu çok üzücüdür. Ve Müslümanların başına gelen büyük bir beladır. Şüphesiz bu, Müslümanların gerilemesine, güçsüz kalmasına büyük çapta sebep teşkil etmektedir. Bu insanlar miskinliği, tasavvufu, mezhep taasubunu ve kelam ilmini bırakmadan, yani bu konularda kendilerini değiştirip kitap ve sünnete yönelmeden, selefin yolunu takip etmeden içinde bulunduğumuz durum düzelmez. El-Buti'nin iddiasına göre, Ağma şahıs, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin makamına ve Allah katındaki yaratılanların en fazletlisi olma durumuna tevessüs etmiştir. Biz de bunun yanlış ve hata olduğuna işaret ederek reddiğimizi sonuçlandıracağız. Zira bu, dayanaksız ve kesin delilere dayanmayan kuru bir iddadan ibarettir. El-Buti, delile benzer bir şey bile getirememektedir. Ağma'nın Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin duasına tevessül ettiği ise, bu risalenin ilk bölümünde delilleriyle ispatlanmıştır. İmkanlar nispetinde muhaliflerimizin ortaya attıkları şüpheleri izale ettik ve hatalı görüşlerinin ispatı için ileri sürdükleri delilleri çürüttük. Ama onlar buna rağmen bu yanlış görüşlerini delil olarak göstermeye çalışıyorlar. Belirttiğimiz gibi zayıf olduğu yerlerde el susması da bu yüzdendir. Bu açıklamalardan sonra insaf sahibi ve haktan yana olan kişi El-Buti'nin zanni olan iddialarının batıl olduğunu anlamış olur. Allah Teala ne doğru söylüyor? Bilakis biz, Hakk'ı batılın tepesine atarız da o batılın işini bitiririz. Bir de bakarsınız ki batıl yok olup gitmiştir. Allah'a yakıştırdığınızdan dolayı yazıklar olsun size. Onların sana karşı getirdikleri hiçbir örnek olmasın ki, onun karşılığında sana doğrusunu ve açıklama olarak daha güzelini getirmiş olmayalım. İşlerimizi başında ve sonunda hamd, bizi başarıya ulaştırıp hidayete erdirmesinden ötürü Allah Teala'ya Yalnız ondan yardım dilenir. Ne ondan başka bir ilah var ne de ondan başka bir Rab. Seni tenzih ederek sana hamd ederiz ey Rabbimiz. Senden başka ilahın olmadığına, ilahın ancak sen olduğuna şahadet eder ve senden bağışlanma diler. Tevbe, Tevbemin kabulünü dilerim. Evet, Elbani e, eserini bu şekilde sonlandırıyor. Abdülmuntakim kardeş bir şey yazmıştım. E, Teberrük asabın rasule. Ve İslam'a imanların artmasını sağlayan dünyevi maddesel bir mucizedir diyebilir miyiz? Bu Butin babasında kitapları mı vardı? Babası da mı? Evet, babası da mollaydı Abu Omer abi. Ee, Molla Ramazan el Buti. aleyküm selam ve ahlak verkiatu. Teberrük. Evet, Teberrük, ben e, yukarı çıkartmıştım sayfayı. O arada yazmış. hayırlısı inşallah. Teberrük e, dünyevi şeylerde oluyor. Dünyevi hacetlerin giderilmesinde. Tevessül ise hem dünyevi hem ahiretle ilgili şeylerde. Sözün hülasası bu. E, daha önce zaten meşru olan teberrükle meşru olmayan teberrüğü de e, Açıklamıştık. Yani kısaca şunu diyebiliriz. Ee, tebelük hakkında bereket, bereketli olduğu naslarla bildirilen bir şeyden bereket ummak. Ee, kutsal mekanlar gibi, kutsal zamanlar gibi e, hakkında meşru bunlarla tebelük etmenin meşru olduğuna dair delil olan hususlar, ee, böyle. Onun dışında şahıslara gelince Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın eserleriyle teberrük caiz. Ancak bugün ona ait olduğu ispatlanamayan bazı şeyler var. Elbani'nin e, sözün hülasası bu. Mesela İstanbul'da Topkapı Müzesi'nde e, hırkasının olduğu söyleniyor. Eğer bu e, sahihse, doğruysa, ona ait olduğu kesinse... Bunla teberruk etmek, bir kimsenin ona yüzünü sürmesi, öpmesi, bu caizdir hırkasını. Aleyküm ve rahmetullahi wabarakatuhu. Bu Peygamber Aleyhisselatü has bir şey. Başka birisi için böyle bir şeyi yapmaya kalkan kimse delilsiz hareket etmiş olur. Yani hakkında bereketli olduğu, bildirilmediği halde ona bereket atfetmiş olur. Evet, yani değişik şeyler var. Ee, bu konuda değişik sözler var. Bugünkü e, hatta bazı rivayetlerde şöyle geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bunu Bunun ahir zamanda çıkarılacağı, kutsal emanetlerin akhir zamanda ortaya çıkarılacağı geçiyor bazı rivayetlerde. Bir sandık içerisinde. Evet. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.